bu bahiste diyor ki, بَابُ عَلَامَاتِ حُبِّ اللّٰهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ allah Teala'nın kulunu sevmesinin emareleri, alametleri nelerdir? وَالْحَفْثِ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهَا Bizi Allah'ın sevgisine götürecek bu emarelere, bu vesilelere ne yapmamız lazım? Tutulmamız lazım. Bununla ahlaklanmamız lazım ve tahsili ha ve bu özellikleri, bu hususiyetleri, bu vasıflarını yapmamız lazım, kazanmak için gayret göstermemiz lazım. Biliyorsunuz Ali İmran suresinde Allahu Teala buyuruyor ki peygamberine kul. Peki? İn kuntum tuhibun Allah. Allahı, şay şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, iseniz, yani Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız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 Resulüne bağlılık. Sözlerinde, kavillerinde, itikadında en önemlisi. Ne kadar bağlıysan Resulüne ve ashabının gitmiş olduğu yola o kadar Allah'ı seviyorsundur demek. Ama bundan daha önemli bir husus var arkadaşlar. allah Teala'nın yani senin Allah'ı sevmenden daha önemli bir husus. allah Teala'nın seni sevmesi. Diyorlar ya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 Ama diyor ki ta ki Allah-u Teala'nın Tevbe suresindeki şu ayetini okuyuncaya kadar diyor. Hani Tebuk savaşından, Gazesinden geri kalmış üç, üç tane sahabe var. Üç tane sahabe var. Allah-u Teala onların hakkında diyor ki ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Allah onları ne yaptı? Tevbe etti. Yani tevbe etmeye muvaffak kıldı. Ne li için liyetu bu? Tövbetmeler için. Ya yani onların tövbe etmeleri için önce tövbeye muvaffak kılan kim? Allah. Allah. Ne diyoruz? Radıyallahu anhum. Allah razı onlardan razı oldu. Ve du anhu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Şimdi bu Maide Suresini okuyacağız. Allah Teala diyor: Ya iyyaladīne aminu. Ey iman edenler, nan yarattı demin kumandiniyi. Zaten kim dininden irtidad eder, din dininden ayrılır, dininden uzaklaşırsa, faseufayetillahu bi kavmin. Allah Teala yerinize öyle bir kavim getirir ki, başkalarını getirir. Devamını okuyun. Allah onları sever, onlar da.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 Allah ondan razı olacak. Sonra kul öyle bir hale gelecek ki Allah'tan razı olacak. Demek ki mefhumlar, mefahimler, kavramlar farklı değil mi? Bak seleften ne diyor bir alim. Allah Teala'nın şu ayetini okuyuncaya kadar öyle zannediyordum diyor. Ta ki Allah Teala'nın o ayetini okudum, gördüm ki önce Allah ne yapacak? Sevecek. Önce Allah Teala sevecek. Allah Teala sevdiği zaman da göreceksiniz ki amelleriniz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 İstediği yol üzerine. O biliyor ki Allah onun gitmiş olduğu yoldan razı. Bu çok önemli. يُجَاهِدُونَ nefi سَب۪يلِ Allah yolundan ne abarlar? Cihad ederler. la يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَا۪يمِ Dediğimiz gibi. Mücadele ederler. Cihad ederler. Nefisleriyle cihad ederler. Küffar ile kafirlerle cihad ederler.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 Hazine bulmuş gibi sarılıp onu kucaklayacak, onu baş tacı alacak o kadar çok insan var ki ama bir haber yaşıyorlar. Köşelerde, villalarda, yıllarda güzel çatlar içinde yaşamalarına rağmen bakıyorsunuz ki huzursuzlar, psikolojik buhranlara düşmüşler. Ama ezan okunduğu zaman camiye koşan, sabahleyin eline Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyan,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 ama bir türlü bulamadığı saadet, bir türlü bulamadığı mutluluk işte burada yatıyor arkadaşlar. Allah Resulüne ittibada, dine dört elle sarılmada yatıyor. ذَلَكَ فَضْضُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعُونَ <gülüyor> Allah-u Teala'nın fazlıdır, lütfudur. يُؤْتِهِ men يَشَاءُ allah Teala dilediğine verir. Dilediğine verir bunu. Allahu وَاسِعُونَ alim. allah Rahmeti çok geniştir. Ve alim. Her şeyi bilendir. Allah-u Teala buyuruyor ki şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sayediste. Diyor ki Men erdallaha bisagatin nâs kefâhullâhu ennâse Dedi ki Allah-u Teala Ve lâ ekhâfûne Kınayıcının kınamasından korkmaz, umursamazlar onlar.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 Başka bir sahih hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhisselam men iltemese rıdallahi bisahatin nâs radıyallahu anhu ve arda anhun nâs Çok önemli bir husus arkadaşlar. Kim? İnsanlar kızsa bile, insanlar hoşlanmasa bile, Allah'ın rızası olan yolu seçerse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 وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَةِ <اللّٰه> Kim de? İnsanlar hoşnut olsun diye. İnsanlar ağızlarını açmasın diye. İnsanlar laf etmesin diye. Allah'ın gazabı olan şey tercih ederse سَخِتَ Allahu عَلَيْهِ Önce onu Allah gazap eder. Onu yaptığından Allah hoşnut olmaz. وَاسْخَةَ عَلَيْهِ النَّاس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 Kim benim veli edindiğim kimseye Allah talanın velileri var biliyorsunuz kimdir o veliler? <gülüyor> Allah ﷻ Amanu, Wakanu yattaqun, <'ın> Ala in awliya Allah la kufun alehim, Wallahum yahzenun. Allah ﷻ veli adamlardır. La <gülüyor> kufun alehim onlara korku yoktur, Wallahum <gülüyor> yahzenun hüzün de yoktur.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 üzünmem Allah bizimle beraber <gülüyor> diyor. Allah'a tevekkül böyle bir şey arkadaşlar. Vema <gülüyor> takarra peki bu evliyallı evliyallığın veliliğin belirtileri neler arkadaşlar? Yani biz Allahü Teala'nın nasıl velisi olabiliriz? Onun sevgisine nasıl bahsettik yedeminin sevgisine nasıl naiv olabiliriz? Diyor ki Allahü Teala vema takarra beleği abdiyi bir <gülüyor> şeyin habbe ileyimim mafturatu alayi. Kulub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 Eğer onu seversem diyor Allah ﷻ, kon tusam ahulleti onun işiten kul olurum. Ve bıcaları ahulleti yıbıçır obihi gören göze olurum. Ve yadı ahulleti yıptuş obiha tutan ele olurum. Ve rızza ahulleti yemci yürüyen ayağı olurum. Yani onu duymuş olduğu duyacağı şeylerde, onu göreceği şeylerde,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 diye düşünmeli, sorgulamalı. Ve in salani a'taytuhu. Diyor ki Allah Teala, "Şayet benden bir şey isterse, kuluma ne yaparım? A'taytuhu, <gülüyor> veririm. Ve in ista'adani la'u'izannahu." Sığınırsa bana, Allah Teala sığınırsa, diyor ki Allah Teala ben ne yaparım onu? sığındırırım, Onu korurum. Onu muhafaza ederim. rivayet <gülüyor> Bukhari. İkinci hadis Yine Ebu Hurayra hadisi, Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, allah. diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, اذا أحب الله تعالى العبد allah Teala kulunu sevdiği zaman نادى Cibril'e Cebrail'i çağırır. Cebrail'e seslenir ve der ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ Der ki, Allah Teala Cebrail'e Ey Cebrail Allah Teala falancayı seviyor. Ali'yi, Ahmed'i, veliyi seviyor. Fa <gülüyor> ahbibhu. Ey Cebrail sen de sev onu. Sen haram işlerken Allah Teala seni sever mi? Sen namaz kılmazken Allah seni sever mi? Cebrail'e bunu sever mi? Yalan söylerken, sözünde durmazken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 وإذا أبغض دعى جبريل وإذا أبغض عبدا Allah Teala bir kula buuz ettiği zaman Tabii Allah Teala kula, kula niye buuz eder arkadaşlar? Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırlara yaklaşıp onları çiğnediği zaman. Değil mi? Akidede, itikatta, amelde, ahlakta İfade. Eğer bir adamı çağırırsam, diyor ki, ben bunu yapacağım. Eğer ki, ben ki, ben bunu buz ediyorum. bir adamı ki, ben bunu yapacağım. Eğer bir adamı çağırırsam, diyor ki, ben Sonra yapacağım. Eğer bir adamı çağırırsam, diyor ki, ben bunu yapacağım. Eğer bir adamı çağırırsam, diyor ki, ben bunu yapacağım. Eğer Der ki inna yub Allah yubghidu fulanen fa Allah Teala falanı kebuz ediyor. Siz de buz edin. Onlar da buz ederler. Sonra bu adama baghza'u fi'l ne yazılır arkadaşlar? Buz. Artık insanlar bunu sevmez. Makbul bir adam değildir. Kerih görülmüştür.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 okuduğu surelerin ardından da ne yapıyordu? Kulüvallahu ahad okuyordu. Başka bir de öyle geliyor. Felemmâ raca'u zekeru zâleke li sallallahu aleyhi ve sellem Ordu görevini bitirip geri dönünce bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme nakledip açıkladılar. Dediler ki ey Allah'ın yani Bu adam namaz kıldırıyor. Hep Namazı da okuduğu sureyi ihlasla bitiriyor. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْهُ Bu sureyi yeniden ihlaslenmiş. İlim ehli diyor ki çünkü bu surede yalnızca Allah-u Teala'dan bahsediliyor. Allah'a has kılınmış bir sure. Yani. Onun sıfatlarından bahsediliyor, ondan bahsediliyor. Diyor ki Hazreti vesselam, seluhu li ayi şeyin yasna'u zalik. Ona diyor sorun niye böyle bir şey yapıyor. Fesaeluhu. Gidiyorlar, bu imamlık yapan adama komutana soruyorlar diyorlar ki. Niye böyle yapıyorsun? Niye İhlas Suresi'ni okuyorsun? Diyor ki feqala enha sifatu'r Rahman fana fana uhibbu en aqra biha. Ben diyor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 ve yer yüzünde kabul olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve evet. bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve Evet, soru olan soru soran arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet, bu kadar. kafir bir soruyor arkadaş. Allah neden herkese hidayet vermiyor diye soruyor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 Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hangi tefsirlere bakıyor? Bunun açıklanması lazım. Evet, başka sorusu olan? Okunan bağışı. Okunan bağışının şu anda konumuzla alakası yok. Evet. Bakın süresinde, şey, ihraç süresi okuyabilir miyiz? O... Okunabilir, evet. Okunabilir. Herhangi bir sürede sorusu Okunabilir, evet. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر و أتغذيك